Bilesiniz ki bu Kur'an Süleyman'ın bu kıssası gibi hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu oğullarını anlatmaktadır. Hem Kur'an müminler için hidayet rehberidir, rahmettir. Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten o aziz ve alimdir, mutlak galiptir. Her şeyin hakkıyla bilir. O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol gerçekliği meydanda olan hak yoludur. Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin çünkü onlar hakka teslim olurlar. Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca onlara yerden bir dabbe canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler. O büyük duruşma günü her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. Nihayet hesap yerine vardıklarında Allah Teala demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa ne yaptınız? İstedikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı. Onlar anlamıyorlar mı ki biz insanların dinlenip sükûnet bulmaları için geceyi çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette onun huzuruna varacaklar. Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar, bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın san'atıdır. Muhakkak ki o, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar,